Bölüm 371 İtifar ve tövbe Allah'tan günahının bağışlanmasını iste 47 Muhammed 19 Allah'tan bağışlanma iste Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir 4 Nisa 106. Onu eksiksiz övgülerle överek tesbih et ve kendisini her türlü yakıştırmalardan uzak ve mukaddes bil. Onun şanını yücelt. Ondan bağışlanmanı ve affedilmeni iste. Çünkü gerçekten o, kendisine tövbe ile yönelenleri, her zaman bağışlayıp, affedendir. 110 Nasr 3 Allah'tan korkanlar için, Rableri katında mesken olarak, içlerinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'tan bir hoşnutluk vardır. Allah, kullarını çok iyi görendir. Verilecek tüm bu nimetler, Ey Rabbimiz! Sana inanıyoruz. Bizi affet, günahlarımızı bağışla ve bizi azabından koru derler. Onlar ki sabrederler ve doğru dürüsttürler. Rablerine yürekten bağlı olup, mallarını,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 Rablerine yürekten bağlı olup mallarını Allah yolunda harcarlar ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenler içindir. 3 Ali İmran 15 17 Ama kim kötülük yapar veya kendi nefsine zulmeder de daha sonra affetmesi için Allah'a yalvarırsa, Allah'ı çok bağışlayıcı ve merhametli olarak bulacaktır. 4. Nisa 110 Oysa, ey Peygamber! Sen onların arasındayken, Allah onlara azab edecek değildir. Ve onların arasında bulunan mü'minler, Allah'tan bağışlanmalarını isterken, Yine Allah onlara azap edici değildir. 8 Enfal 33. Ve yine onlar ki utanç verici bir kötülük yaptıklarında veya kendi canlarına zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlar ve günahlarının affı için yalvarırlar. Zaten Allah'tan başka kim günahları affedebilir? Onlar işledikleri günah üzerinde bilerek ısrar etmezler 3 Ali İmran 135 Hadis 1871 Egar el müzeniden Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Bazen benim kalbimde dalar. Kalbime gaflet geliyor. Ama ben günde yüz defa Allah'tan bağışlanma diliyorum. Hadis 1872 Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, şöyle buyururken işittim dedi. Vallahi ben günde yetmiş defadan fazla, Allah'tan beni bağışlamasını diler ve tövbe ederim. Hadis 1873 Yine Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki sizler hiç günah işlemeseydiniz ve bu sebeple de tövbe ve istiğfar etmemiş olsaydınız, Allah, sizleri ortadan kaldırır, yerinize günah işledikten sonra Allah'tan af dileyecek bir toplum getirir ve onları affederdi. Hadis 1874 İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, Şöyle demiştir. Biz Raulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir toplantıda yüz defa "Rabbigfirli, firliği ve tüm aleyiye inneke entet tevva bir rahim. Allah'ım beni bağışla, tevbemi kabul eyle Çünkü sen tevbeleri çok kabul eden ve çok merhamet edensin. Dediğini sayardık. Hadis 1875. İbne Abbas'tan Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Bir kimse günahlarına tövbe ile bağışlanma talebine devam ederse Allah, o kimseye her darlıktan bir çıkış, her üzüntüden bir kurtuluş yolu gösterir ve ona beklemediği yerden rızık verir. Ebu Davud, Vitir 26 Hadis 1876 İbni Mesud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim, Estağfirullahe lezî, La ilâhe illâ, Hüvel hayyel kayyûme ve etûb-i ileyh. Kendisinden başka gerçek ilah bulunmayan, Her an daima diri olan, her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kainatı yöneten Allah'tan beni bağışlamasını diler ve günahlarıma tevbe ederim derse savaştan kaçma günahı bile olsa günahları bağışlanır. Hadis 1877 Şeddat İbn Ösdan Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İstifharın en üstünü kulun şöyle demesidir. Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve vaadike mestata'tu Ea osbikiyemin şerri <gülüyor> ma sanatu, ebû öyle ki binimetike aleye ve ebû ö bizembi faufirli ve innehu la yufiruzunube illa ente. Allahım, sensin benim Rabbim. Senden başka gerçek ilah yok. Beni yarattın. Ben de senin kulunum. Ben gücüm yettiğince sana verdiğim sözüm ve senin vaadin üzereyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. İşte verdiğin nimetlerinle senin huzurundayım. Günahımla huzurundayım. Beni bağışla, senden başka günahları bağışlayacak kimse yoktur. Resûlullah sözüne şöyle devam etti. Her kim bu duayı faziletine inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse, cennetlik olur. Yine her kim sevap ve faziletine inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse, cennetlik olur. Hadis 1878 Sevban, Allah ondan razı olsun. Şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam verip namazdan çıkınca üç defa istiğfar eder ve Allahümme entes-selam ve min kes-selam tebarette ya zelceli ikram. Allahüm sen selamsın. Selamet ve esenlik sendendir. Ey azamet ve ikram sahibi Allah'ım! Sen hayır ve bereketi çok olansın derdi. Hadisi rivayet edenlerden birisi, bu hadisi rivayet edenlerden olan Evzai'ye sormuş. İstifar nasıl yapılır? O da, Estağfirullah, estağfirullah dersin diye cevap vermiş. Hadis 1879 Ayşe Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önce sık sık Sübhanallah ve bihamdihi Estağfirullah ve etubu ileyh Allah'ı her türlü noksanlıktan tenzih eder ve ona hamd ederim. Allah'tan beni bağışlamasını diler ve günahlarıma tövbe ederim, derdi. Hadis 1880 Enes, Allah ondan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, şöyle buyururken dinledim, dedi. Allah Teala şöyle buyurdu: Ey Adem oğlu, sen bana dua ettiğin ve benden affedilmeni umduğun sürece, işlediğin günahlar ne kadar çok olursa olsun, onların büyüklüğüne bakmadan seni bağışlarım. Ey Adem oğlu, günahların gökyüzünü kaplayacak kadar çok olsa Sonra da benden affını istesen günahların çokluğuna aldırış etmeden seni affederim ey Adem oğlu sen yeryüzünü dolduracak kadar günahla karşıma gelsen fakat bana hiçbir şeyi ortak koşmamış olsan şüphesiz ben de seni yeryüzü dolusu bağışla karşılarım hadis 1881 İbni Ömer'in, Allah onlardan razı olsun, bildirdiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ey kadınlar! Sadaka veriniz ve çok istiğfar ediniz. Çünkü ben cehennemin çoğunu sizinle dolmuş gördüm, buyurmuştu. Orada bulunan kadınlardan biri, ''Niçin cehennemin çoğunu biz dolduruyoruz?'' diye sordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, ''Çünkü sizler çok lanet eder ve kocanızın yaptığı iyilikleri unutur, nankörlük yaparsınız. Aklı ve dini eksik olup da, aklı başında adamların aklını çelen sizin gibisini görmedim.'' buyurdu. O kadın, Aklımızın ve dinimizin eksikliği nedir diye sordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de iki kadının şahitliği bir erkeğin şahitliğine bedeldir. Kadının günlerce namaz kılmayıp oruç tutmadığı da olur. Bu da dininin noksanlığıdır buyurdular.